bir ümit için ondan çıkmış olacaklar, eğer onlara yardım olarak bir şey göndermeyi uygun görürsen onu götürelim, dedi, Hz. Peygamber yanındakine baktı zannedersem o Ali'ydi, o, ey Allah'ın Rasulü, elimizde ondan hiçbir şey kalmadı, dedi, o esnada ben Hazreti Peygamber'e yaklaştım ve şöyle dedim, ey Muhammed, falan kabilenin bostanındaki bazı hurmaları belli bir zamana kadar bana satabilir misin?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 güzel bir şekilde takip etmesini tavsiye etmesi gerekirdi, ya Ömer, zeyti götür ve onun hakkını ver, korktuğun şeyden dolayı da ona fazla olarak yirmi sa, hurma daha ver, dedi, Ömer beni götürdü, hakkımı verdi, yirmi sa, hurmayı da ilave etti, ben ona bu fazlalığın ne olduğunu sordum, Ömer şöyle dedi, Hazreti Peygamber korktuğum şeyden dolayı bunu sana keffaret olarak vermemi istedi, ona ey Ömer, sen beni tanıyor musun, diye sordum, Ömer hayır, diye cevap verdi, ben zeyt bin Su, neyim, dedim, bunun üzerine Ömer, Yahudilerin büyük alimi olan Su ne öyle mi, dedi, evet, dedim, Ömer o halde bunları Allah'ın Resulüne niçin yaptın, dedi, ona şöyle cevap verdim, ey Ömer, peygamberlik alametlerinin hepsini Muhammed'in yüzünde gördüm, ancak şu iki alamet vardır ki onları Muhammed'de görememiştim, Halimliği cehaletini geçecektir, ona karşı işlenen cehaletler ancak onun hilmini artıracaktır, İşte bu hadise ile onun ikisini de denemiş oldum, ey Ömer, seni şahitliyorum, Şahit kılıyorum ki ben Allah'ı Rabbe, İslam'ı din, Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyorum, ve yine seni şahit tutarım ki malımın yarısı ki ben bütün Yahudilerden daha zenginim, tüm Müslümanlara sadaka olsun, dedim, Ömer Müslümanların tamamına değil bir kısmına de, çünkü sen hepsine mal yetiştiremezsin, dedi, ben de onun dediği gibi bir kısmı için sadaka olduğunu söyledim, Ömer'le birlikte Hazreti Peygamber'in yanına döndük, burada ben, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Rasulü, olduğuna şehadet ederim, dedim ve Hazreti Peygamber'e iman ettim, Hazreti Peygamber'i tasdik edip ona biatta bulundum.